Esatir Tarih öncesi tanrıların, efsaneli serüvenlerini anlatan, ve bir topluluğun duygularını, anlayışlarını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayeler, mitoloji, Kur'an-ı Kerim'e göre, eskilerin masalları, yani esatirül Evvelin.